Merhabalar sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da El Foye programına tekrar hoş geldiniz. Bugün üçüncü kez konuğum sevgili Cemal Ünlü. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Yine tango'nun büyülü kutusunda bir başka büyülü kutuyu gramofonu ve Cemal Bey'i konuk ediyoruz. Bugün yine üçüncü kez. Bugün de taş plaklardaki Türk tangolarının izlerini süreceğiz evet. değil mi? Cemal Bey, evet. sizlerle birlikte ee, Geçenki programda çok keyifliydi Dünya tangolarını yapmıştık Sağ olun. Ee, Dinleyemeyen e, dinleyicilerimiz için Radyo dinleyicileri için Onları zaten e, podcastini Ben e, yüklüyorum Facebook'tan ya da Instagram'dan bizi takip ederseniz Facebook'taki hesabımız Elfueye Sayfasını takip ederseniz ya da instagramdan el alt çizgi fueye hesabını takip ederseniz bizden haberdar olabilirsiniz oraya keza paylaşmak istediğiniz yorumlarınızı ya da görüşlerinizi de bırakabilir bizle iletişime geçebilirsiniz. Cemal Bey bugünkü başlığımız taş plaklarda o zaman Türk tangoları. Türk tangoları tabii bu konuda yerli olunca üretim fazla hı hı. ve elimde benim epeyce bir tango var. Yüze yakın mı acaba herhalde? Onların içinden seçtik yine. Tabii hem bir süreci tangonun gelişme ya da çeşitlerini besteci yorumcu olarak bir araya getirmeyi, onlardan dinleyicilere örnekler sunmayı amaçladık. Hı hı. Ee, öyle bir repertuarla geldik. Harika. Bir şu, yandan şu tarihçesini dışarı... e, takip yani, etmiş evet, olacağız kısaca. E, evet. Hem tango, yani. Türk tangolarının hem de kayıt tarihini aynı Do zamanda. Doğru. Yani Onu belli başlı plakları ilginç örnekleri bir araya getirmeye çalıştım. Çok teşekkür ederiz tekrar. E, i̇lk müziğimiz ne olur o zaman? E, bir tango Fehmi bir eseri. Onunla başlayalım dedim. Erkek seslerinin öncüsü İbrahim Özgür seslendirecek çok ilginç bir kişilik hem yorumcu hem besteci hem de hafif müzik meraklısı Hı -hı. E, bir saksafoncu olarak e, şeyde yetişmiş e, askeri bandoda yetişmiş sonra uzak doğuda orkestrasıyla turneler yapmış e, ilginç bir kişilik. ...Fehmege tangosunu seslendirecek. Çok ağladım. çok ağladım. Sizin de en sevdiğiniz tangolardan bir tanesi sanırım değil mi? Ben bunu seviyorum bu tangoyu. İlginç tarafları var. Arjantin tangosu ruhunu iyi yakaladığını düşünüyorum. Prozodisinin sözlerle çok iyi örtüştüğünü, uyuştuğunu düşünüyorum. Kendi fikrim tabii. Ve... Arjantin tangosundaki e, havayı sözlerle de yakaladığı hmm. böyle bir hissine kapılmış Söz, vaziyette. Sözleri de çok keyifli. Söz, evet evet e, onunla başladım isterseniz. Tahmini bunun kayıt tarihi ne zamandır? Ee, bir fikriniz var mı? 40. 40'larda. Şimdi 40'larda sevdiğimiz bir tango ile başlayacağız. 30'ların sonu ama bu bu 40'larda olmalı. Daha sonra daha tarihsel geri, akışa geri döneceğiz ve şimdi. ona göre takip edeceğiz. Şimdi İbrahim Özgür'den dinliyoruz. Çok ağladım. Park Oteli Orkestrası eşliğinde. Evet, Park Oteli M. Baben Orkestrası diyor.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 Senin geçtiğin yerlerden geçmiyorum Seni bir gün görürsem bin yıl yanarım Senden kaçayım da gel seni Elimden gelse seni unutmak için Seni seven şu gönlü hemen yakarım Biliyorsun ki bunlara sebep sensin sen değil evet biraz havada bırakmışlar galiba son ee, herhalde şey akoru. Epey bir ağır okunmuş. Ağır, mi? çok sakin, sade bir evet. düzenlemeyle ama dediğiniz gibi gerçekten çok ile sözlerin uyumu harika. Çok akıcı söylenebiliyor, çok evet. doğal, evet. çok rahat doğal söylenebiliyor. söylenebiliyor. İbrahim Özgür'ün sesi de yumuşacık tabii. Ben yani bir müzisyen değilim tabii ki verdiği zevk ve e, bende uyandırdığı his bakımından ancak yorumlayabiliyorum. E, bana öyle geliyor. Hata da etmiş olabilirim tabii. Estağfurullah olur mu? Harika. Bu arada sevgili dinleyenler hatırlatalım radyolarını yeni açanlar için. E, sevgili Cemal Ünlü konuğumuz e, üçüncü kez birlikte program yapıyoruz ve şu anda stüdyomuzda bir e, gramofon var ve e, taş plaktan gramofon eşliğinde canlı canlı dinliyoruz aslında müzikleri bu e, keyif inanılmaz Geçenki programda da dile getirmiştik Her şeyin dijitalleştiği Biraz daha sunileştiği Biraz daha yapaylaştığı bir e, dönemde Böylesi organik bir sesle Sıcacık bir sesle e, Canlı canlı gramofondan e, Dinlemenin keyfi gerçekten başka e, Sesi de gayet kuvvetliymiş Evet. O yüzden sevgili Barış'a da buradan hem selam söyleyelim. Onun da işi birazcık, onu da uğraştırmış olacağız galiba bu ses dengeleriyle ilgili. Barış yardım ediyor bize bugün. Yani sağ olsun. Evet, çok ağladığımla başladık. Türk tangolarının izlerini sürüyoruz. Şimdi biraz daha eski kayıtlara doğru evet. yavaş yavaş... Şey bilinir, malum ilk ee, sözlü kaydedilmiş mazi 1932'dir ee, Türk tangosunun başlangıcı kabul edilir hı hı. Seyyan Hanım kaydı Seyyan Hanım kaydı. onunla e, Necip Celal bestesi hı hı. onunla eş zamanlı aşağı yukarı e, yakın tarihlerde yapılmış bazı tango kayıtları vardır bunlar tabi e, yerli bir beste değildir e, ...Avrupa'da bulundukları sırasında... ...bu seslendiren sanatçılar... Hı hı. E, ...bir takım... ...Avrupalı tangolara... ...Türkçe sözler yazarak... ...bunları plaklara icra etmişler. Hı hı. İki tane örnek var... ...buna vereceğimiz. Bir tanesi... E, ...Afife Hanım'dan gelecek... ...ilk örnek... E, Gülistan'da. Gül Tango diyor. Gül, Gül tango, tango. Gülistan'da gördüm seni. Hafife Hanım hakkında bilginiz var mı? anlatayım. E, Afif Hanım e, ilk Cumhuriyet e, hükümetinin ilk olarak müzik eğitimi alması için yurt dışına gönderdi e, kız öğrencilerden biri. Şarkıcılardan Çok parlak e, bir ses e, ve Odeon firması gittiğinde ona hemen plak yaptırmış. Hmm. Odeon'la anlaşmışlar. Bunlara e, bir takım e, Ramona gibi e, dönemin sevilen popüler müziklerini okumuş, aynı zamanda tangolar e, da seslendirilmiş. Sonradan da Mühlis Sabahattin Bey'in operet e, şarkılarını da geniş bir hmm. e, repertuar sahibi. E, fakat bir Seyyan Hanım gibi askerle evleniyor bir subayla hmm. e, ve tabii e, bir subay eşi olarak sahneye çıkması mümkün değil. Hiçbir şekilde sahneye çıkmamış bırakmış o plak yapmayı da bırakmış aslında bu yaptığı plaklarla kalmış. Müzik öğretmenliği yapmış çeşitli okullarda. Erenköy Kız Lisesi'nde ve Eskişehir Lisesi'nde çok genç yaşta da maalesef kanserden vefat etmiş. Hı. Öyle önemli bir e, sestir. E, bilinen ilk Müslüman e, tiyatro sanatçısı, e, tiyatro kadın tiyatro sanatçısı Afif, Afife... Hayır değil, değil e, yanılmamak, yanılmamak lazım. Afif Hanım, Afife Tanyeli. Hayır, hayır e, şey açısından söylemek istedim. Yani e, sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadının ismi de... Afife ha, evet. e, Yurt dışına gönderilen ilk Türk kadın şarkıcının ismi ha, evet. de Afife o zaman Öyle Bu bilgiyi de bir, sizden almış olduk ya Ben hiç bunu düşünmemiştim e, bu tesadüfe Evet ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi oldu Şimdi o zaman yurt dışına eğitim almak üzere gönderilmiş ilk Türk kadın şarkıcı Afife Hanım'dan e, Gül tangosunu dinliyoruz Gülistan'da gördüm seni Bakın e, plak Almanya etiketli, Almanya'da okunmuş ve kaydedilmiş, basılmış. Ve orijinal bir Türk bestesi değil, değil. E, sadece Türkçe sözler yazılmış evet, bir e, tango. Aranjman diyebileceğimiz bir ilk e, İlk tango aranjmanlarından o zaman evet. bu da. Demek şey yanlıştır, bak bir varmış bir yokmuş, Türk e, popüler müziğinin ilk e, eseridir aranjmanlar diye, bu doğru değil. Hmm. Yani bunlar esas ilk aranjmanlar. Oo, ne kadar güzel. Biz tabi kaydı dinlemenin keyfine daldık. Programda olduğumuzu unutmak üzereydik. Bambaşka bir aleme götürüyor tabi. Hem şarkı hem ses hem de taş Bu pilav. tam bir tango mu? İlk tabi habanera denilen ritim Haberera, bu. Habanera evet, evet altta tamamen habanera ritmi var. O tangonun da kökeni olduğu için çok eski tangolarda bu yavaşlıkta çalınırsa ee, bu hale ola dönüşebiliyor. Tabi tam bir tango evet. mudur? İşte evet. e, neden olmasın diyelim. Plan üstünde etikette gül tango diye koymuşlar. Yani Biz oradan hareketle. E, ama bizim Türkçe tangoların melodilerine yapılana çok benziyor. Çok bu. benziyor ve yakın. Çok yakın. Evet. Yani belki Türk tangocuları ...buradan da hareket etmiş olabilirler... Ben de ...erken dönem bu... Evet, ...ben de aynı şeyi düşünüyordum dinlerken... Ee, ...ama Almanya'da yapıldı... ...kayıt tabii Evet, mi? Almanya'da. Almanya'da yapılıyor... ...yine Almanya'da yapılmış bir... E, ...pilamız var... ...Almanya tabii... E, ...Odeon'un merkezi... E, ...bir... E, ...endüstri merkezi ve önemli... ...ciddi bir endüstrisi var... O bakımdan büyük büyük fabrikan olunca büyük yatırımlar olunca ve dünyaya satınca ona göre de müzik türlerin ve çeşitliliğin oluyor. Hı hı. Onunla ilgili olsa gerek. Böyle bir Türk sesi, Türk evet. sözleri, Türkçe evet, sözler Türk, tabi onlar tabii. için başka bir tabii. yerde pazar demek. Siz geçen programda da söylemiştiniz. Önce, ben hep yani ticari düşünmek, ticari kısmını <gülüyor> unutmadan değerlendirmeye çalışırım. Evet, şimdi elimizde. Polidor evet, firmasına işte da bir ait Alman firması. bir plak var. Elektrikle alınmıştır diye de not düşmüşler üstüne. Evet. Türkçe ve Soprano detayları da belirtilmiş. 32-33 kaydı. Ee, Gülsürür'ün annesi hı. Suzan Hanım, Süreyya operetinin primadonnalarından çok genç yaşta vefat etti. 23-24 yaşında ben özel bir programda yaptım. Sadanevist'e aldım bu plakları ee, Almanya'da 15 kadar plak yapmış bunda e, operetler var e, şarkılar var foxtrotlar var ee, yine geniş bir e, repertuar anlayışı tangoda söylemiş bu Suzan e, Lütfullah Hanım ee, Bu arada tabii tekrar hatırlatan Radyosunu yeni açanlar için Cemal Ünlü konuğumuz Cemal Ünlü 25 e, yıldır Açık Radyo'da programlar yapmakta Cumartesi günü saat 15'te. 3'te e, Sadanuvis adlı e, programı halen devam ediyor. Orada da çok çeşitli taş plak kayıtlarını e, dinleyebilir e, ilgilenen dinleyicilerimiz. Şimdi elimizde Polidor firmasının memleketim kaydı var. Tango Salver e, evet, demişler. Bestecisi. E, İdare Cario de Alpino Capocelli. Evet. Süreyya Opereti'nin e, maestrosu, müzik direktörü. Öyle mi? Evet. Ama bu kayıt birlikte e, gitmişler eşi e, Kapoçelli birlikte gitmişler e, Suzan Hanımı'n kayıtlarında e, Kapoçelli e, müzik e, direktörü herhalde çalıştırdı ve e, şey yaptı. Ne derler e, yönetti orkestrayı zaman zaman. Hı hı. Bu kayıt nerede yapılmış? Almanya'da. Yine. Bu da Almanya'da. Almanya'da tabii. Bütün e, Suzan Hanım'ın kayıtları Almanya'da. Şimdi ilk kayıtlardan bir tanesini dinlemiştik az önce. Afife Hanım'dan Gülistan'da gördüm evet. seni. Bu da... Bu he. da e, Seyyan Hanım'la eş zamanlı e, aşağı yukarı 32-33 yılları. Da yapılmış Ama bir. yerli bir tango değil. Bir Alman, bir tango Alman tangosuna. Ona Türkçe sözler yazılarak Yazılmış. seslendirilmiş. Şimdi Suzan Lütfullah Hanım'dan dinliyoruz. Memleketim tangosunu. Mühleketim tangosunu dinledik. Ee, Suzan Lütfullah seslendirdi. Ee, yine Cumhuriyet döneminin ilk kadın şarkıcılarından bir tanesiydi. Evet. Ee, Suzan Lütfullah Almanya'da yapılmış bir Alman tangosunun e, Türkçe sözlerle yapılmış bir kaydıydı bu evet. dinlediğimiz ee, siz az önce değindiniz ama mazi e, bilinen ilk kayda geçen Türk tangosu yani Türk evet. beste olarak da söz olarak, olarak da tam özgün bir Türk tangosu ama aynı dönemlerde bu e, aranjman diyebileceğimiz evet. Türkçe sözler yazılmış yani diğer tangolarda e, kaydediliyordu aynı zamanda peki e, Cemal Bey neyle devam edelim şimdi ne dersiniz şu değin, değinilmesi gereken bir orkestra var diyorduk. Şimdi e, evet bu izcazı hı hı. bulalım buradan e, çalalım. Ben hallederim siz. E, ben anlatmaya çalışayım isterseniz. Olur, e, önce iz, cazla bu e, değerli girişimle gençlerin e, kurduğu orkestra ile ilgili e, araştırmalar yapan. Bunları e, çeşitli yerlerde yayınlayan e, Vurgulayan Gökhan Akçura'ya e, Teşekkür etmeliyiz evet. Arkadaşım Gökhan Akçura'ya Açık radyonun, radyonunda e, Eski e, yapımcılarından e, Yaptığı çok iyi Önemli çalışmaların içinde Bunun ayrı bir yeri var tabi e, İsterseniz anlatmaya çalışayım Lütfen. Galatasaray Lisesi'nde e, müzikiye meraklı bir takım gençler ki e, Riyaseti Cumhur Orkestrası'nın şefi ki Üngör'ün oğlu Vedat da var içlerinde. E, yani İstiklal Marşı'nın bestecisi hı hı. aynı zamanda. O Vedat, e, Feridun Baysan, Sadık İtay, Mehmet Ali Kah e, Kahyagil, Mukadder Çizel, Ferajullah Kent gibi öğrenciler bir orkestra, ee, sonradan oraya aralarına Yekta Teksel de katılıyor ee, ve Üngörlerin evinde bunlar kendi aralarında müzikler yapıyorlar. Ee, sonradan Semih Argeşo katılıyor. Bir orkestra kuralım diyorlar ve orkestrayı oluşturuyorlar bu çocuklar. Ee, ve e, bir isim bulmaları gerekiyor. Ne olacak ismimiz? Diyorlar ki hepimiz izciyiz. O zaman e, adımız İzcaz olsun. Adlarını İzcaz koyuyorlar. Ve e, kılık kıyafet olarak da Galatasaray Lisesi, iz, izci kıyafetinin üzerine e, iz, izci kıyafetin üzerine, e, Galatasaray e, okulunun ve Kulübün Renklerini. renkleri olan sarı kırmızı fılarlar takıyorlar. Ve 29 Ekim 1928 gecesi saat 20'de Ankara Radyosu'na davet ediliyorlar. 25 dakikalık bir konser programı yapıyorlar bunlar. Radyo konserci. Ne kadar önemli ve öncü bir girişim. Mezun olanların yerine de sonradan başka öğrenciler katılıyor... 1933 yılına kadar varlığını sürdürüyor bu topluluk. Disiplinli ve yüksek kaliteye mevzu, me, e, bağ, bağlı olarak bu e, düzeyde müzik yapıyorlar bu hmm. gençler. Ondan sonra e, o ara geçen programda Bahsettik. dinlediğimiz ve planı çaldığımız... E, ...Türk tangosuna önemli katkıları olduğunu tespit etmeye çalıştığımız Eduardo Bianco'yu davet ediyorlar lütfen hani bizi dinleyin de bize bir şeyler söyleyin falan diye. Bianco geliyor çocukları dinledikten sonra e, şöyle diyor ben bu parçalara ne bir virgül ekleyebilirim ne de çıkarabilirim. Mükemmel çalıyorsunuz. Bu akşam benimle opera sinemasında çalar mısınız diye davet ediyor. Eduardo Bianco. Evet evet. Eduardo Bianco. Çok garip bir olay ki günümüzde de benzer olaylara hep okullarda rastlamışızdır. 33 yılında okula zilli tevfik diye <gülüyor> ararat tevfik ararat bütün kültürel faaliyetleri hoşlanmadığı için yasaklayan bir müdür atanıyor. izcazı da dağıtıyor. Hmm. Ertesi yıl zilli tevfik... Zilleriyle beraber okuldan gitti herhalde. Ama öğrenciler de dağılmış oldular. Sonradan e, bu öğrenciler Kolumbiya Cazı adı altında hmm. varlıklarını sürdürmüşler. ve orkestra bunun devamı evet, öyleyse. Evet Kolumbiya hmm. Cazı denilen. İlk programda çalmıştık yine orkestradan evet. bir şeyler. E, böyle önemli bir girişim ve az bilinen bir girişim. Bunu da e, burada analım istedim. Evet, hangi yıllar arasında... E, o zaman aktif olmuşlar. 33'te dağıldı. Ne zaman kuruluyordu? Şimdi o caz plaklarını yaptıktan sonra 33'te devam etmiş. Kolumbiya cazı adı altında. He. O plaklarda var elimizde. Onu dinleyeceğiz. Çok kısa bir süre aslında izcaz olarak evet, varlık İzcazın, sürdürüyorlar. Evet. Ama onlara bir yerde temel oluşturmuş oluyor. Tabii. belki. konserleri yani vardır, teminli. fotoğrafları vardır. Hı -hı. Onu dinleyelim mi? O zaman e, onu dinleyelim. Yalan adlı tangoyu e, İzcaz orkestrası Galatasaray İzcazı tarafından diye düşmüşler e, plan üstüne notu. E, İzcaz orkestrası şefi Müfit Hasan diye de plan üstünde not var. alanını dinledik. İz Caz Orkestrası'ndan. Galatasaray Lisesi'nin dönemin genç çocuklarının kurduğu bu kıymetli çalışmaydı. İz Caz Orkestrası ve Eduardo Bianco'yu bir Türkiye turnesindeyken yakalayıp bizi dinler misiniz demişler. Aynı zamanda Eduardo Bianco'nun da fikirlerini almış olmuş bu kıymetli orkestra. Daha sonra da... Lise öğrencileri bunlar yani. Evet ve çok güzel bir temel oluşturmuşlar kendi kariyerlerine. Daha sonrasında Kolombiya cazı olarak da. O ee, almışlar. E okulda okulu bitirince mezun olunca üniversiteye giderken e Kolombiya arka çıkmış e anlaşılan topluluğa. Hı hı. E Süslü e Tevfik gibi. Süslü Tevfik miydi zilli. hocaları gibi davranmamış. Zilli Neyse e, zilli zilli. Zilli Tevfik. E, Şeyi gösteriyor tabii yani o zamanki gençlerin o dönem gençlerinin de tangonun etkisine girdin Girdiğin, tabi. Bu arada tabii gen yani, lise öğrencileri aslında e, o yaş dönemindeler, o çağdalar ama e, gayet de profesyonel çalıyorlar ve hani evet, platolar evet. olacak kadardı kalitemiz. Bir fotoğraf var tabii onu şey yapamıyoruz, gösteremiyoruz ama Şöyle e, kameraya doğru isterseniz e, gösterin. Vi, Bir viyolonseller, e, e, var, e, banjolar var, keman e, koymuşlar sahneye ve eee Florlarıyla birlikte bellerinde kuşakları resimleri resim çektirmişler bu gençler. Ee, şeye bakımından yani e, tango ile birlikte müzik tarihi bakımından, e, popüler e, müzik tarihi bakımından ben önemsiyorum. Evet önemli bir orkestraydı. Teşekkür ederiz tekrar e, Cemal Bey. Bugün e, hatırlatalım radyosunu yeni açanlar için El Fuege'de tango'nun büyülü kutusunu gramofonla bir başka büyülü kutuyla birleştirdik ve Türk tangolarının taş plaklardaki Türk tangolarının izlerini sürüyoruz ve bir en eski yine kayıtlı Türk tangolarıyla başladık biraz kronolojik gidiyoruz değil mi Cemal Bey Öyle oldu. aşağı yukarı Öyle oldu. Afife Hanım'dan sonrası yani Aynı Lütfullah zamanda e, e, anlatmakta e, bir fikir de vermek Türk tangosu deyince e, işte benim şey bir tarafımı o Hocalık e, yapmaya ya da ders vermekten kaçınamıyorum. Maalesef. Ama biz de öğrendikçe mutlu oluyoruz sizden bu bilgileri. E, çok önemli bir bilgiydi ki evet mazi bilinen en özgün türk tangosu ama onun dışında da yine aranjman dediğimiz Türkçe sözlü e, başka e, kayıtlarda çabalar gelişimlerde var. varmış aynı dönemde. Şimdi güzeldir, çirkindir, e, dinlenir dinlenilmez ayrı mazi tabii ki öyle ama. Gerçeği de saptamak, bilmek lazım. Tabii. Yerine koymak başka lazım. Başka çalışmalar da var. Şimdi yavaş yavaş e, Seyyan Hanım'a doğru e, geliyor muyuz acaba? Gelelim. Tabii ki. Yani Ben mazi... Seyyan Hanım'dan e, yılları filan seçtim. E, Sunay'ı, Necip Celal tangolarını. E, Maziyi filan çok çaldık. Evet, ben de mazi... çaldım. Onları o bilindik bir tango. Bir İsterseniz yandan da ya da e, Necip Celal tercihi yapabilirsiniz. Yıllar benim de e, çok sevdiğim bir e, evet. tangodur. E, kayıtlarını Bunu bir çeşitli kayıtlarını biliyoruz ama şimdi bir taş plaktan bir Necip Celal evet. tangosunu e, Seyyan Hanım'ın sesinden dinleyelim. E, edersiniz? Bence de e, önemli bir e, tango diye düşünüyorum. Necip Celal çok önemli bir tabii, e, tango bestecisi. Yani Türk tango tarihine çok önemli bir e, iz bırakıyor. Buradan tabii sevgili e, Ertuğrul Seysa'yı da evet. e, analım. E, Necip Celal'in hayatı ve e, müzikal kariyeriyle ilgili e, bir e, hem kitap hem de daha sonra bunların yeni aranjmanlarından oluşan bir CD çıkarmıştı. Türk tangosunun kurucusu Necip Celal Andel Sanatı, Hayatı ve Yaşadığı İstanbul adlı bu kitabı Ertuğrul Sevsen'in yazdığı bu iki ciltlik kitabı oğlak yayınladığından bulabilirsiniz. İçerisinde bir de CD var. O da yine notalar bir... var, partisyonları ile bütün eserler. Evet, yepyeni aranjmanların, yani çağdaş bir tipik orkestrayla ele alınmış evet. aranjmanlarını da dinleme şansına ve notalarını da oradan yani takip e, etme tabii şansına. Söylemeyeceksiniz ama siz de varsınız. <gülüyor> evet, ben de Ben orkestradaydım. Çok da keyifli bir çalışma. Tekrar Ertuğrul Bey'e hem e, ülkemiz yaptığı bu tango e, dünyasına yaptığı çalışmalardan dolayı hem teşekkür edelim hem sevgilerimizi selamlarımızı bu vesileyle evet. iletmiş olalım. Şimdi bunu yılların siz Erturul Bey'le program yaptınız. Ben de eee Sodanavis'te bunu ele aldım bu çalışmayı. Evet, siz Bir de. Program halinde. Bir programa buna ayırmıştınız evet. hatırlıyorum. Şimdi e, o zaman yıllar tangosunu Seyyan Hanım'ın sesinden taş plaktan dinliyoruz. Sevgiyi buldum onun sesimde Seninim dediği eşsiz zamandır Kaç geceler dolaşırken bahçelerde Anlatıldı düştüğünü bir yıldızın Şimdi bu ıssız ışıksız yerde Şarkısı var sevdiğim kızım Ardımdan yıllar geçti Açıl bahar geçti gecemin tek yıldızı yağlı bardım enginlerde sevgilim nerede sordum göklerde sularda her yerde ondan bir sevgi vardı çok mutlu bir gecem baharın Koynundan Günün çok acı yıllarca yalvarırdım. Aldım yıllar geçti, günlerim gece Neredesin kaçış var geçti, ömdüm Nedense bu son akorları duyamıyoruz galiba taş plaklarda. <gülüyor> Birkaç Öyle parçadır dikkatimi çekiyor. Hep böyle bir sanki havada kalıyor gibi. Sanki bir akor daha gelmesi gerekiyormuş gibi ama gelmiyor belki o dönemin seldiği o olabilir. Şimdi ben bir iki anekdot hem dikkatimi çeken bir iki şeyi sizle paylaşmak istedim Cemal Bey. Şimdi orkestra tabii çok güzel çalmışlar. Bence çok keyifli bir tango hem ritminde hem aranjmanında. orkestranın içerisinde klarnet ve mute trompet dediğimizden kapalı... E, trompet sesini de duyuyoruz. Necip Celal. Orkestrası. orkestrası. Evet. Bu aynı zamanda yine aynı dönemlerde Canaro Orkestrası'nın, Arjantin orkestrası. tango orkestrası. Kendi orkest, orkest, Muhtemelen tabii. Ve tangoyu çok iyi bildikleri ve o dönemde biri bir takip ettikleri buradan gözleniyor. Çünkü Arjantin'in de o dönemde işte geçen programda çalmıştık Francisco Canaro Orkestrası'nda da aynı şekilde klanetler, böyle mute trompetler ve daha sonra tipik tango orkestrasını oluşturan keman, bandoneon, piano ve kontrubastan ibaret olan o tipik tango orkestrasının dışında farklı enstrümanlarla böyle renkler renkler aranmış bir dönem. Evet. Klanet, yine trompet vesaire gibi sazlar e, o dönemde özellikle de kanar orkestrasında kullanılıyor ve aynı şekilde burada Necipçeler Orkestrasında da bunları duyduk. E, bu detayda Seyyan Hanım'ın kaydında. O da çok e, enteresandı. Onun dışında bir de e, Yıllar tangosu ile ilgili e, Ertuğrul Bey'in de kitabında bahsettiği bir başka detayda Atatürk'ün bu tangoyu çok sevdiği. Atatürk bu tangoyu o kadar çok severmiş ki e, hasta bazı kaynaklar trende yolculuk yaparken çevresini bıktıracak kadar e, sürekli tekrar tekrar aynı tangoyu e, dinlediğini e, söylerler. O zaman ama... bu piladın diyordu. Seyyanan mı? Tabi muhtemelen. E, zira hani buna inanmak zordur çünkü hareket halindeki trende sarsıntı nedeniyle o zamanlar bu yegane dinleme olana sağlayan gramofonların işlemesi teknik olarak çok evet. mümkün olmayabilir diye de not düşmüş. Hı. Turul Bey siz ne dersiniz? Ben o treni gördüm. E, hmm. Gramofonları gördüm. Çünkü e, Osmanlı Erkır e, gidip izini sürmüş ve e, Devlet Demiryolları Müzesi'ndeki e, bu vagonu ve orada bulunan plakları e, birlikte e, o plaklardan e, bir albüm yaptık. 10 yıl kadar önce. Hı hı. O maksatla gittim o gramofonu e, gördüm plakları da gördüm e, çok güzel gramofonlar ve elektrikli gramofon da var e, böyle e, elektriksiz yani hı hı. çanta tipi gramofonlar mıydı, neydi bilmiyorum e, bu pilaktır mutlaka. Seyyan Hanım'dır. Çünkü yılların kaydı Şecaettin Tanyerli tarafından 50'li yıllarda, yıllar sonra yapılmış. Hmm. Yani 38'den önce Seyyan Hanım var. Bu plağı çalmış olduk biz. Evet aynı, ee, aynı plağı çalmış. De defalarca ben dinlediği de, kayıt demek ki. İlk başta çok ağladığımı çaldık. O tangoyla bu tangoyu Türk tangosu içinde belir başka bir yere koymaya çalışırım yani başka türlü hmm. gelir bana hmm. ee, sen Hanım da bence çok güzel e, yorumlamıştır çok. ve ee, içerisinde şiirsel e, okuma kısmı da varmış evet, Bunun, bu, bu kaydın sonunda var evet e, her yorumda bu böyle e, değil bildiğim kadarıyla bu kendini çok iyi ifade eden bir tango olarak geliyor bana. Yani sözleriyle, Sözler müziğiyle, Bedrin Oya'nın o bakımdan Türk tangosunda Necip Celal tangosu olarak ayırmıyorum ama Türk tangosunda bu iki tango FMG ile Necip Celal'in bu tangoları. Başka türlü bir duyguyla geliyor bana. Ne kadar güzel. Peki yine müzikle devam edelim. Çok da evet. vaktimizi biraz ekonomik aynen. kullanalım diyorum. Şu tango, Noturno diye bir kayıt evet. getirmişsiniz. Evet. Birsen Hanım kaydı bu. Bunu şimdi çalarsak isabetli bir şey yapacağız. Birsen Hanım, Odeon'un sanatçısı. Ve aynen Seyyan Hanım'la eş zamanda okumuşlar, plaklara çalmışlar. Seyyan Hanım kadar güzel, hoş bir sese sahip fakat hı hı. Seyyan Hanım'ın varlığında se onun yaptığı e sahibinin sesi plaklarının yanı sıra Odeon'daki e e sanatçı o kadar sevildiği, e bilindiği halde Seyyan Hanım seviyesine gelememiş. E yani bazen olur ya öyle e daha çok Yabancı e, parçalara, tangolara, bir takım eserlere, hı hı. Zehra gibi, e, Siyah Gözler falan filan gibi eserlere... ...Türkçe sözler yazılarak okumuştur. Bu taş plakta da iki tango var tabii iki yüzünde. Biri tango notturno, biri de Cemile gördüğünüz evet, kadarıyla. Işte. Cemile'yi zaten daha önce ilk programda evet, sanırım çalmıştık. Evet işte ee, Panadopulos bu herhalde bu bir... Bu Yunanlı bir besteci Yunan tangosu. Yunanlı tangosu. Türkçe söz yazılmış. Yunanistan'da Gülbahar, Cemile falan filan gibi başka bir oryantalist dönem var ee, Yunan müziğinde. Geçen programda konuşmuştuk hatırlar mısınız? Geçen programda da Yunan tangosu çalmıştık ama o çok böyle hani melodik olarak ayrışan bir şey değildi. değildi ama bu Cemile değildi. tangosunu hatırlıyorum evet. ben. O çok kendine. E, Başka şeyler de var. Yani üslubu vardı melodik e, olarak. E, Gülbahar diye e, bir daha şey vardır eser. E, a, e, Türkçe sözler bile var. E, sanki e, Türk tangosu ama değil. Daha oryantal daha Arap. Hmm. Etkili. Şimdi Tango Notturno'yu dinleyelim. Ee, tamam. Düşün ki bir gece diye de herhalde sözlerinin başı galiba. Bu da bir yabancı. O Borgman e, diyor evet. bestecisi için. Ama sözler Hasan Güler'miş. Park Oteli e, Masarik Caz Orkestrası eşliğinde Mirsen Hanım seslendirecek şimdi. Hasan Güler'i konuşmuştuk e, ilk programda. Evet. Cümbüş e, sana işte, Sazı çalan yani kantolar falan... bestleyen bir besteci. ama çok güzel de tangoları var. Evet, ee, bir tangosunu çalmıştık. Burada, çalmıştık. burada da söz yazarı olarak söz yazmış. Karşımıza evet. çıkıyor. Bu dramalı Hasan. Dramalı Hasan Güler. Değil mi? Dramalı evet. Hasan Güler. Şimdi e, Birsen Hanım'ın sesinden tango notturnoyu not dinliyoruz gramofondan Aa, canlı canlı. Park oteli mesterik e, caz orkestrası eşliğinde. Nele şükürün bir oldu ne oldu ben bu aşkı hah beni dinle Albünde o ki bir gece, sanguo Bu sefer, <gülüyor> bu sefer finale konu duyduk. Iyi, iyi bir orkestra. Çok çok. Özellikle Değil piyano baya evet. renkli renkli araları doldurmuş ve e, Cemal Bey inanmazsınız bu programın da sonunda geliyoruz galiba. <gülüyor> Zaman oluyor. Çok hızlı geçiyor Çok da keyifli akıyor Ben nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorum Daha da e, eksik olmayın bir sürü e, plak getirmişsiniz Daha yarısını falan herhalde çalabildik Olsun ee, Devam ederiz Devam ee, edelim o zaman bu e, Taş plaklardan tangolar serisi olmuş oldu bu Nasıl oluyor Plaklar üzerinden bakarak ...plakları seçerek... Evet, ...şunu çok... çal demek... ...şu anda evet... ...şu anda seçiyoruz... ...o yüzden belki dinleyicilerimiz de arkadan sesleri duyuyorlar... ...plakları karıştırıyoruz... ...üzerlerini okuyoruz... Ee, ...orada seçip... ...bir yandan siz görmüyorsun görmüyorsunuz sevgili dinleyiciler... ...bir yandan Cemal Bey sürekli... E, ...bu kolu çevirerek... ...tabiri caizse gramofonu şarj ediyor... ...değil mi? Evet. Herhalde. Evet, bir zemberek var bütün enerjiyi... ...bir kutu içine sıkıştırılmış... ...çelik bir şerit... ...onu sıkıştırıyorsunuz... ...açınca... E Enerji boşalıyor, boşalıyor ve dönmeye bunu başlıyor. döndürüyor. yani Ve burada çok bambaşka bir muazzam Saat ses gibi. çıkıyor. Ve iğne değiştirince de sesin e, özellikle volümünün ve e, tımsalına Ondan kadar değiştiğini de. ince takarsanız daha az ses. Evet, bir sürü arkadaşlar. de teknik detayı var. Çok başka bir tabii iş. Tekrar ben öncelikle teşekkür ederim Cemal Bey. Şey değil, Üçüncü ki, kez birlikte program yapmış olduk. Dördüncüyü de yaparız. dördüncü de yapacağız inşallah. Tekrar teşekkür ederiz. Bu çok keyifli program ve çok keyifli sohbet için. Şimdi o zaman neyle? Söyleyeyim ee, mi? Yıllar var ki tangosunu. Bir Şecaettin Tanyerli duymadan bırakmıyorum. bırakmayalım. Bırakmayalım. Necdet Koyutürk orkestrası. Eser de onun. Söz ve müzik ne Necdet, Necdet Koyutürk. Necdet ve Şecaettin Tanyerli seslendiriyor. Haftaya tekrar El Foyece'de görüşmek üzere sevgili dinleyenler. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Yıllar var ki bu bir rüzgarın önünde durmadan sürüklener, sar bir yaprak gibi kah ona yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor gül güldüm bitmiyor ah, bitmiyor Yıllar var ki